Yani doğruyu yanlışa ya ayırıyor. Şey. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmiduhu ve ve min ve Men illallah ve Fe inna astaga'l hadisi kitab Allah ve hayrul hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesataha ve kullu muhtesaten bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalalaten fi'nar. Şüphesiz hamd Allah içindir. Ona ham eder, ondan başlanmadır ve ondan yardım isteriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayet etmişse onu saptıracak yoktur ve Allah kim de saptırmışsa onu hidayet edecek yoktur. Şehadet ederiz ki Allah'dan başka ilah yoktur, o birdir, ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve Resulüdür. Bundan sonra şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoldur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dinde her sonradan ortaya çıkarılan şey bid'attir. Her bid'at sapıktır ve her sapıklık da Şimdi Allah azze ve celle Enbiya suresinin 25. ayetinde "Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki kavimlerini la ilahe illallah" kelimeyi i davet etmiş olması Yani Allah'tan başka ilah yoktur demek üzere kavimlerin davet etmiş. Peygamberlerin daveti bu. Geçen hafta da bir nebze bahsetmiştik bundan. Peygamberlerin daveti Allah'ın birlenmesi yolunda. Yani peygamberler gönderildikleri zaman işte gelin Allah'a iman edin, Allah vardır şeklinde bir yol değil de birleyin. Allah'tan başka ilah yoktur tebliğine yoğunlaşmışlar. Bunun sebebi insanların kendi fıtratlarında zaten Allah'ın varlığını bulabilecek kabiliyette oluşlarıdır. İnsanlar bu kabiliyette dünyaya gelirler. Peygamberlerin gönderilmesinin hikmeti Allah'ı hakkıyla tanımak. Rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfat tevhidinde Allah'ı birlemek. Allah'ı sıfatlarıyla bilmek, mesela e, rububiyet tevhidini aklıyla, fıtratıyla anlamış olan insanlar, allah Teala'nın sıfatları hakkında bilgi sahibi olabilir mi? Olamaz. Ancak Allah kendi hakkında, işte benim elim vardır, ben semadayım gibi e, kendi sıfatlarını bildirir. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde beyan etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde bu şekilde açıklamış. Biz de allah Teala'yı kendi bildirdiği şekilde, o şekilde iman etmişiz, o şekilde kabul etmişiz. Ve allah Teala ibadet edilmesi gerektiği, ibadetin yalnızca Allah'a has kılınması gerektiğini yine bu La İlahe illallah tevhidinden öğreniyoruz. Allah Azze ve Celle İsra Suresinin 15. ayetinde biz bir Resul göndermedikçe, bir Peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz buyuruyor. Peygamberin veya Resulün herhangi bir kavme gitmesi demek İlla ki kendisinin bizzat gitmesi değildir. Onun tebliğinin ulaşması o Resulün o kavme tebliğ etmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bizler e, hali, ha, her halükarda şu anda e, Resulün tebliğine muhatap olan kimseleriz. Yani e, Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından getirdiği şeylere iman etmek e, onun emirleriyle amel etmek, yasaklarından sakınmak ile mükellefiz. Her şeyin başı yani bunların e, emir veya yasağı bulmaktan olmaktan önce itikat geliyor. Eğer bir kimsenin itikatı düzgünse amelleri sahih olur. Amelleri geçerli olmaya başlar. İtikat bozuksa e, gece gündüz ibadetle meşgul olsa dahi e, bunun bir geçerliği olmaz. Temelde itikat yatar çünkü. Şimdi Dedik ya, peygamberlerin daveti La İlahe illallah olmuş. Peygamberin varisi olan alimler, insanları bu La İlahe illallah tevhidinin esaslarına çağıran kimselerdir. İnsanlara sadece kıssalar anlatıp getiren, bununla yetinen kimseler değil. Allah'ın peygamberleriyle gönderdiği dinin bir cüzüyle yetinip esas ana rübnünü, temel esasları ihmal edenler değildir peygamberlerin varisleri. Peygamberlerin varisleri, peygamberler neye tebliğ etmişse, neyi tebliğ etmişse, nasıl bir metot izlemişse, onun metodunu izleyenlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bunların biri dışında hepsi cehennem olacaktır. Ateşte olacaktır buyuruyor. O kurtulan kimdir? Bir tanesi kurtulacak biliyor ya. O kurtulan kimdir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar buyuruyor. Yani e, bu bizim için büyük bir rehberdir bu hadis-i şerif. Yani e, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri bu sahabeler nasıl anlamış, nasıl yorumlanmış, nasıl değerlendirmiş, nasıl amel etmiş Nasıl ahlaklanmış? Kendimize bir metot edinmek. Onların bulunmadığı bir yorumda bulunmamak. Açıkladıkları şekilde kabul etmek. Daha önce de söyledik. E, fakat burada tekrar etmemiz gerektiği için e, kısaca geçiyoruz bu konuları. Bakara Suresinin 137. ayetinde Allah Azze ve Celle... Ashab-ı kiramın e, itikadını kastederek eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa elbette hidayet üzere olurlar buyuruyor. Şimdi hidayet üzere olduğunu anlamak için de bakın e, bu ayetten hareket edersek işin başında Allah'a iman gelir değil mi? Allah'a nasıl iman etmemiz gerekir? Allah Azze ve Celle'ye sahabeler nasıl inanmış? Sahabeler e, Allah kendisinin neyle vasıflandırmışsa biz öylece iman ederiz iptal etmeye veya yorumla tevil etmeye gitmeyiz demişler. Allah Azze ve Celle arştayım diyor mu? Semadayım diyor mu? Diyor. Ne şekilde olduğuna dair yormada gitmeyin diyor mu? Onun benzeri gibisi yoktur diyor. Öyle buyurur. He, bizim inanacağımız e, nokta budur. Yani vahiy bize ne kadar açıklamışsa bunu o kadarıyla yetiniriz. Bundan ilerisinde söz etmemiz Laf açmamız neye sebep olur? Delilsiz konuşmalara sebep olur. İnsanlar delilsiz konuştuklar için bir kısmı demiş ki Allah Teala'nın dünya semasına nüzulü rahmetinin nüzulüdür. Bundan bu kastedilmiştir demişler. Peki deliliniz nerede? Yok. Allah Azze ve Celle'nin elinden kasıt kudret elidir demişler. Delil var mı? Yok. Allah'ın eli vardır diyor. Peki sen bu eli veya Allah Azze ve Celle'nin dünya semasından nüzulünü rahmetiyle nüzulü dediğin zaman ne oluyor? Nüzul sıfatını inkar etmiş oluyorsun. Kudret elidir kastedilen dersen ne oluyor? Allah'ın el sıfatını reddetmiş oluyorsun. Dolayısıyla bugün peygamberin varisi olmakla meydanlarda insanlara dinlerini anlatan insanlara bakın. Allah Azze ve Celleye daha Allah Azze ve Celleye gerektiği gibi inanmaktan aciz olduklarını görürsünüz. Gidin sorun Allah nerede diye. Alacağınız cevabı ben şimdiden söyleyeyim. Her yerde diyecekler. Ne böyle deniyor? Hep böyle diyor. Öyle deniyor değil mi? Ben de diyor. Allah Azze ve Celle ne buluyor? Arşisteva. Ben Arşisteviyorum. İmam Ebu Hanife. Fıkül Efsat kitabında kendisine sorulan bir soru üzerine konuyu detaylıca anlatıyor. Orada diyor ki, bir kimse arş nerededir bilmiyorum derse kafir olmuştur diyor. Arş semadadır. Bir kimse Allah nerededir bilmiyorum derse o da kafir olmuştur diyor. Allah arş üzerindedir, üstüne istiva etmiştir. Arş da semadadır diyor. Dua ederken ellerini semaya açarsın diyor. Ve arkasından Muaviye bin Hakeme Sülemi radiyallahu anh'den gelen Müslim hadisini naklediyor. İşte o cariye hadisi. Bir cariye Peygamber Efendimiz aleyhissalatü evet, e, sen Allah'a iman ediyor musun? Ben kimim diye soruyor. O da evet Allah'a iman ediyorum diyor. Allah nerede diye sorunca semada diye semayı işaret ediyor. Bu mümindir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bugünkü inanmışlara bakın kim Allah yukarıda derse kafirdir derler değil mi? İşitmişsinizdir. Ve e, İslam öncesindeki bir takım mülhitlerin, bakın ehli kitap, gerek Hristiyanlar gerek Yahudiler Allah'ın semada olduğuna inanır. Kitap ehli olanlar. Kitapsız kafirler ise Allah'ın her yerde olduğunu iddia etmiş felsefeciler. Mülhitlerin inandığı gibi inanan insanlar, Kur'an'da ve hadis-i şeriflerde geçtiği gibi inanan insanlara kafir diyor. Allah semada dedikleri için. Ya yani biz bu konularda yoruma gitmiyoruz dediğimiz gibi. İşte Semada da nasıl, işte Elıvarda nasıl Bilmeyiz. Allah bize ne kadar açıklamışsa o kadardır. Allah Azze ve Celle kendi sıfatlar hakkında veya da meleklerin sıfatları hakkında veyahutta da dinen inanılması gereken hususlarda delil inananları defaatle kınıyor Kur'an ayetlerine. Mesela Necmi suresinde geçtiği gibi, melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Peki deliliniz nerede diyor değil mi? Delil soruyor. Elhamdülillah belki biz melekler Allah'ın kızlarıdır diye inanmıyoruz ama allah Teala'nın kendisini vasfettiği şekilden farklı şekilde inanıyorduk düne kadar. Allah'ın vahyini okuyana kadar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü hadis-i şeriflerini anlayana kadar. Böyle olunca Radiyallahu e, anh'ın şu sözünü şu anda tekrar düşünmek gerekiyor. Diyor ki siz diyor hakkı ehlinden hareketle bulmaya çalışmayın. Siz önce Hakk'ı tanıyın, Hakk'ın ehlinde tanırsınız diyor. Hakk'ı ehlinden hareketle tanımaya çalışırsanız Hakk'ı bulamazsınız. Ne demek? Dediğin adına birisi konuşuyor. Çok da güzel konuşuyor. Ha ben gideyim de Hakk'ı öğreneyim diye o şekilde gidersen Hakk'a ulaşamazsın diyor. Sen önce Hakk'ı tanı, Hakk'ın temel eee Esaslarını bildiğin zaman, tevhidin temel esaslarını, akidin temel esaslarını bildiğin zaman, e, elinde e, esas sermaye vardır, tamam mı? Bu sermayeye göre, bu e, ilme göre, şu haktır, şu batıldır diyebilirsin. O zaman kimlerin hak olduğunu, hakkın yanında olduğunu, kimlerin de hakkın karşısında olduğunu tespit edebilirsin. Elhamdülillah bizim bu konudaki hareket noktamız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, benden sonra ümmetim için iki ağırlık bırakıyorum. Bunlara sarıldıkları takdirde asla sapıtmazlar. Birisi Allah'ın kitabı birisi benim sünnetimdir. Buyurduğu gibi. Hadis-i şeriflerle bunları esas alarak ve bu iki sağlam esası sahabeler nasıl anlamış ve tek bir ümmet olmuşlar diyerek Ondan hareketle anlamaya çalışırız. Metodumuzu bu şekilde tayin ederiz. Sahabeden sonraki dönemlerde, tabiinden sonraki dönemlerde İslam ümmeti içerisinde A fırkası çıkmış, B fırkası çıkmış, C fırkası 72 fırka olmuş. Belki daha fazla. Bu 72 fırkanın temel kök fırkalardır bunlar. Bunlar dallara ayırdığın zaman. Mesela Şia'nın kendi içerisinde bir sürü kolları var. Haricilerin kendi içerisinde bir sürü kolları var. Bunlara baktığın zaman bir sürü dallanma, fırkalanma olmuş. Halbuki Allah Azze ve Celle demiyor muydu ayetlerinde cekiler gibi dinlerini parça parça edip fırka fırka olanlar gibi olmayın. Böyle ikaz etmemiş miydi? Allah Azze ve Celle ashabı övmüyor mu? Tek bir ümmet olmakla Allah'ın emirlerine tebliğ eden, yasaklarından sakındıran, insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olmakla övmüyor mu e Peki bu, bu sahabeler bu şekilde övülmüş ve tek parça iken, ondan sonraki dönemlerde neden böyle çatal çatal olmuş, bir sürü fırkalar çıkmış, mutezle çıkmış, harici çıkmış, şia çıkmış, sufiye çıkmış... Mürci'ye çıkmış, Cehmi'ye çıkmış. Mezhep ne zaman çıkıyordu? Mezhep. Mezhepler, mezhepler taatsup. Aynı şekilde mezhep taatsupları. Azze ve Celle Hac suresinin 78. ayetinde bizler olarak isimlendirdiğini beyan ediyor. Hem İbrahim aleyhisselam hem de bizim peygamberi Efendimiz aleyhisselam bizim hakkımızda şahitlik etsin diye. Biz Müslüman ismini Yeterli görmüyoruz ve başka bir takım isimler alma gereği duymuya başlamışız Aha, sonra. Diyor. Ha e, Birisi şia olmakla övünüyor. İşte şialar seçkinlerdir. Gerisi e, seçkin değildir. İşte birisi rıfailer, birisi nakşiler, birisi hanefiler, birisi şafiler. Her bir fırka artık kendi elindekiyle sevinir hale geliyor ayette de belirtildiği gibi. 32. Halbuki Allah Azze ve Celle e, bize Müslüman demiş. Neden bu ismi Yeterli görmüyoruz kendimize. Peki başka isim alırsan ne sakıncası var? Sakıncası ortada. Herkes e, kendi bir dini okuyor ve ümmet parçalanıyor. Rifailer kadirleri beğenmiyor, Nakşiler'i beğenmiyor. İşte Hanefiler Şafiler'i beğenmiyor. İster istemez parçalanmış oluyor. Sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dini getirdiğinde 72 farklı din getirmişti. Herkes kendi dinini aldı sanki. Öyle değil. Eğer öyle bir şey varsa niye sahabe döneminde bölünmedi bunlar? Madem rahmetse böyle bir ayrılık niye bu sahabeler bu rahmetten mahrum kaldı da fırka fırka olmadılar? Ayrılık ee, rahmetse sahabeler niye bu rahmetten mahrum kaldı? Hadis diyorlar işte benim ümmetim yıldızlar gibidir ne? Yarisi var ya <gülüyor> aynısını aynısını aynısını. Aynısını. benim hasabım gökteki yıldızlar gibidir hangisini doğru yola ulaşırsın. Birincisi öyle düşündüğün zaman dört tane hak meslep var deniyor ya evet. hangisine tutamasan kolay buldun gittin ya rahat edersin var mı öyle düşünün? Şey? öyle bir hadis yokmuş bildiğim kadarıyla e, şöyle diyelim hadisin sahih bir metni var sahih müslimde geçen sahih bir metni var fakat e, hıfzında ezberinde kusur olan bazı raviler bu hadisi yanlış nakletmişler ve bu yanlış olan nakli sahih olandan daha fazla meşhur hale gelmiş. Bakın sahih olanı söyleyeyim Şimdi iyi meşhur olalım. Ee, sahih olanı söyleyeyim. Sahih olan da şöyle buyurur. Müslim'deki metinde. Ashabım gökteki yıldızlar mesabesindedir. Karanlık bir gecede nasıl ki yıldızlar sayesinde yol bulunursa ve yıldızlar kaybolduğu zaman insanlar karanlıkta kalıp şaşırırlarsa, şaşkın kalırlarsa, sahabelerim de ümmetim arasından Yok olduğu zaman, ayrıldığı zaman insanlar bu ile bir şaşkınlıkta, karanlıkta kalır buyruluyor. Sahih olan bu. Batıl olan ise ne? Asabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birisine tabi olursanız kurtulursunuz, hidayet bulursunuz. Ben bu şekliyle sahih bir Şşt, rivayeti yok ya. Evet, evet, sahih olan bu şekilde. Bir başkası, bir başka uydurmada ümmetimin ihtilafı rahmettir. Ümmetimin alimlerinin ihtilafı rahmettir şeklinde geliyor. Bu da sahih değil ve Kur'an'a da aykırıdır. Çünkü e, ihtilaf Nasıl olur, yasaklanıyor. İhtilafın ayrılığın azap olduğu beyan ediliyor. Cemaatin ise rahmet olduğu. Birlikteliğin, tevhidin rahmet olduğu beyan ediliyor. Kur'an'ın nasına da aykırı ve sahih bir yolla da gelmiyor bu hiçbir e, hadis kitabında isnadıyla işte falan filandan rivayet ettiği şekilde ve söz konusu değil bunu. Kendileri hatta savunan bu hadisi savunan hadis alimleri bile mesela İmam Suyeti diyor ki ben diyor İmam Suyeti e, kendi döneminde neredeyse ulaşamadığı kitap kalmamış öyle bir alim. Binlerce kitap yazmış. Her dalda her ilim dalında eseri olan bir alim. Diyor ki ben diyor bu hadisin Isnadını, tek bir İslam'a ulaşayım diye her tarafta aradım ama bulamadım diyor. Başka hadis halimler de aynı şeyi söylüyor. Ne kadar aradıysak bunun İslam'ı bulamadık diyor. Yani isnad dindendir. Bin Ebi Talib'in dediği gibi. Yani dininizi kimden aldığınızda dikkat edin diyor Ebi Talib radiyalarına. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 200 sene, 300 sene, 400 sene geçmiş ve böyle bir hadis çıkmış ortaya. Kim söylemiş belli değil. Ee, bu ümmetin diğer ümmetlere üstün kılındığı hasletlerden birisidir. Çünkü bakın Kur'an mesabesine indirilme. Kitaplar olan Kur'an mesabesindeki İncil kitapları dahi İsa Aleyhisselam'da 200 sene sonra yazılmış ilk İncil. Ve 200 sene sonra yazılmaya başlayan bu İncil'ler arasında bir tane yazılmamış. Yani bir sürü herkes kendi ulaştığını yazmış, toplamış. Ve müthiş ihtilaflar var, çelişkiler var. 200 sene sonra. Ama Bizim e, ümmetimizde elhamdülillah hem Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselatü hayatında yazıya geçirildiği gibi hadis-i de yazıya geçirilmiş. Kısa bir dönem e, hadis yazma yasağı söz konusu olmuşsa da e, mesela kağıt ve yazılacak malzeme kıtlığından dolayı insanlar e, vahiy derilere Kemik parçalarına yazarmış. Kur'an ile karışması endişesiyle Peygamber Efendimiz e bir dönem yasaklanmıştır. Hadis yazmayı. Ama bazı kimselere sabilerden bazı kimseleri hala yazmalarına ruhsat vermiştir. Hatta Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın anh e, yazdığı bir nüsha vardı yazardı. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu harideki hadiste olduğu gibi Ebu Şah isimli e, bir zat geliyor kendi kavminden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe olup sohbet edip işittiklerini kendi kavmine iletmek üzere. Hutbeyi dinliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü e, hutbeyi aklında tutamadım bana yazar mısınız? Efendimiz Aleyhisselatü Ebu Şah'a yazınız buyuruyor. Yani hadislerde yazıya geçirilmiştir. Abdullah bin Amr'a e, Kavmi tarafından, insanlar tarafından işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızgın olduğu zamanlar oluyor, sevinçli olduğu zamanlar oluyor. Sen onun her söylediği şeyi yazıyorsun diyorlar. i̇bn Amr radiyallahu anh'ıma da geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü bana dediler ki böyle böyle senin kızgın olduğun zaman da oluyor, gelenin zaman da oluyor, tamam. sevinçli olduğun zaman da oluyor. Bense senden içtim, her şeyi yazıyorum. Bunda bir sakınca var mı? Bana böyle böyle diyorlar diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yaz ya Abdullah şu ikisi arasından yani dudaklarımdan haktan başka bir şey çıkmaz buyuruyor. İster kızgın olduğu zamanlarda ister enişte olduğu zamanlarda. Demek ki yazılıyor hadisler. Hadislerin yazıldığına dair daha başka pek çok deliller var da şu anda konumuz bu değil. E, fakat e, bir noktaya dikkat çekmek isteriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadisler eee Güvenilir kimseler yoluyla, güvenilir raviler yoluyla gelen hadisleri kabul etme noktasında Allah Azze ve Celle adil kimsenin getirdiği haberi alıp kabul etmeyi boynumuza bir borç kılmış, yüklemiş. Eğer diyelim kardeşlerden birisi güzel bir haber getirdi, şahitlik ediyor iki adil şahit bir vaka hakkında şahitlik ediyor. Onun şahitlerini kabul etmek dinen üzerimize bir farz. Adil iseler. Ama fazla kıseler tamam reddedersin. Onun şahitleri kabul edilmez. Öyle hadisler var ki adil raviler yoluyla gelmiş bize gerek e, hafıza kuvveti bakımında e, gerekse dindarlık bakımından Allah'tan takva üzere dindeki adalet vasfı bakımından e, kusur bulunamayacak yani insan muhakkak kusuru olur. Masum değil. Masum değil. Ya masum demiyoruz biz ravilere. Öyle anlaşılmasın. Muhakkak insan olmasaysa bir de insanların hatası vardır. Fakat rivayeti konusunda, şahitliği konusunda e, verdiği haberi kabul etmesi üzerimize bir borç olan şahıslar tarafından hadisler geliyor bize. Ve bir kısım insanlar reddediyorlar. İşte bu kadar zaman geçmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiş mi söylememiş mi kaldı ki işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Kur'an'a aykırı bir şey söyleyemez diyen insanlar var bu sebeple hadisi reddeden insanlar var bu karşınıza çıkarsa şayet Peygamberle birebir karşılaşsan ve Peygamber sana Kur'an'a aykırı olduğun düşündüğün aykırı olduğunu düşündüğün bir şey emretse söylese sen bunu yapar mısın yapmaz mısın ne der? Yaparım, yaparım. Ya yaparım diyecek ya da olmaz. Kur'an-ı bir şey söyleyemez diyecek. Bu durumda ne olur biliyor musunuz? Bu durumda ne olur? Allah Azze ve Celle şeytana, iblise, Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emretmişti. Değil eden kim? Allah Azze ve Celle. Kime? Bir insana secdeyi emrediyor. Değilir mi? Ben Allah'tan başkasına secde etmem ben yalnız Allah'a secde ederim desey ne kadar mantıklı değil mi? Mantıklı değil. Kim? Allah. Emreden Allah. Burada da eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir şey emrediyor, bu sahih bir yolla geliyorsa, bizim peygambere işte bakalım, işte bu e, doğru mu, Kur'an'a uygun mu ey Allah'ın Resulü diyebilir miyiz biz? E, hadisleri devreden çıkarmak için hadislerin Kur'an'a arz edilmesi gerektiğini söyleyen Kıt akıllı insanlar bu düşüncede. Aslında peygambere imanda problem var. dinlemede problem var. Şimdi inşallah e, bu muhaddimeden sonra esas konumuza geçelim. Geçen haftalardan beri devam ettiğimiz e, devam ettirdiğimiz bazı konular var. Eee ilgili ilgiliimiz. Daha önce nelerin şirk olduğu, tevhidin neler gerektirdiğinden uzunca bahsettik. Artık e, bu tevhidin, imanın şubesi olan bazı konular var. Onlara geçtik. E, peygamberlerin kıssaları bölümünde de İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına devam ediyoruz hala. E, onun hayatından çıkarılacak dersler, ibretler. Ondan bahsedeceğiz inşallah. Kısaca önce iman ve tevhidle ilgili bölümden okuyalım. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 23. ayetinde Eğer müminler iseniz ancak Allah'a tevekkül edin. Buyuruyor. Yine Enfal suresinin 2. ayetinde Müminler başka değil ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. Yalnız Rablerine tevekkül ederler. Buyuruyor. Yani burada Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ifadesi var. Demek ki imanın artması söz konusu. Eğer imanın artması söz konusu oluyorsa eksik kalması da söz konusudur. Çünkü birisinin imanı artarken birisi e, mesela salih bir ameli işlemekle imanı artıyorsa o salih ameli işlemeyenin imanı o konuda eksik kalmış. İmanın <gülüyor> olduğu ayetlerle sabittir. Her ne kadar bazıları bunu kabul etmese de imanda artma ve eksilme söz konusu değildir. İman artar ve eksilir diyen kafir olur diyenler var. Çok sevdiğimiz hocalardan bazıları bunu diyor. Kur'an'a muhalif olarak. Buna da dikkat edilsin inşallah. Enfal suresinin 64. ayetinde Ey peygamber sana ve sana uyan müminlere Allah yeter. Burada konumuz tevekkül demiştik. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak suresi 3. ayet. İbn-i rivayet edildiğine göre İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişti. Bu aynı zamanda Ali İmran suresinin 173. ayet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynı kelimeleri müşriklerin şu sözü üzerine söylemişti. Düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu... <gülüyor> Onların imanlarını bir kat daha artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bunu Buhari ve İmam Nesai rivayet ediyor. Yani tevekkül yerine getirilmesi gereken farzlardan. İman, iman şartlarından birisi yine e, bu şekilde Allah'a tevekkül etmek, yalnız Allah'a tevekkül etmek olduğu anlaşılıyor. Sıkıntı anlarında İbrahim Aleyhisselam'ın ve Muhammed Aleyhisselatü dediği gibi e, Allah ne güzel vekildir. Yani e, tevekkül edilecek kimse. Ne güzel bir tevekkül makamıdır Allah. Allah bize yeter. İşte e, Allah ile yetinmeyi bilmek gerekiyor. Allah için yapılması gereken bir takım fiillerde şeytan mutlaka önümüze bir takım senaryolar çizecek, bir takım engeller koyacak, tuzaklarını koracak, onun vazifesi bu. Allah'a tevekkül etmekten saptırmak için elinden geleni yapacaktır. Endişesiyle korkutur. Ya da başka bir dünya rahatının elinden gitmesiyle korkutur. İman eden ve Allah'tan korkanların yapacağı iş yalnızca Allah'a dayanıp güvenmektir. Allah'a dayanıp güvenmek ve O'nun emrettiği doğrultuda hareket etmek. isterse dünya başına yıkılsın hiç önemli değil. Allah bize yeter demesini bilmek gerekiyor. Yani eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin ayetinden anlaşılıcı üzere Allah'a tevekkül, imanın ve tevhidin en önemli şartlarından birisi. Kulun Allah'a güçlü tevekkülü. Yani tevekkülü ne kadar güçlüyse e, o kadar güçlü demektir. İmanın gücü oranında Allah'a tevekkülü kuvvetli olur. Çünkü bilmelidir ki her şey ve her iş mutlaka Allah'a aittir. Allah'ın dilediği şey olur. Dilemediyse asla olmaz. Faydayı da zararda veren ancak Allah'tır. Veren de alan da Veren de, vermeyen de O'dur. Güç ancak Allah'tandır. Bu sayesinde güç ve kuvvete sahip olunabilir. İnsan ve ancak Allah iledir. La havle ve la kuvvete illa billah derken işte bu manayı kastediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ey Ebazer! Sana cennet hazinelerinden bir hazine söyleyeyim mi? Buyuray Allah'ın Resulü. O la havle ve la kuvvete illa billah sözüdür buyuruyor. Ali-i Yani bazı yerlerde o da var. La havle ve la kuvvete illa yani billahil Ali-i Lazim. Adesler. Ali ve azim olan Allah. Yani Allah Hazreti Celle'yi tazim etme babından onun sıfatlarıyla yücelik sıfatlarıyla anmak babından olduğu için bir ziyadedir. Fakat e, asal, esas anlatılmak denilen asıl e, kavram ne? la havle ve la kuvvete illa billah yani harekatın ve kuvvetin kısmıdır. E, anlatılması evet. ve la kuvvete illa billah diye kısa da söyleyince veya la havle ve la kuvvete illa billahil alirazim -il de dense aynı manaya devret eder. Söylemek evet. gerekir. Yani e, bu sözü onu söyleyebilirsin. Yani o da meşrudur. Hadiste geliyor çünkü o ziyade de geliyor. Bildikten sonra yani her şeyin Allah'tan olduğunu bildikten sonra din ve dünyasına yönelik yararları elde edebilmek ve zararlar def edebilmek için kalpten Rabbine dayanmalıdır. Yani kalp ile Allah arasındaki bağı kuvvetlendirmeli. Bu bağı sarsabilecek unsurlardan sakınmalıdır gafil olmamalıdır. İsteğine erişebilmek için Rabbine sonsuz bir güven içinde bulunmalıdır. Bununla birlikte insan yarar getiren sebepleri de gerçekleştirebilmek için elinden gelen çabayı sarf etmekten de geri durmaz. Yani sebeplere sarılmak. Hani deveni bağla ondan sonra tevekkül et derler ve sebeplere de sarılmak yine Allah'ın emridir. Gerekli sebeplere sarılmak. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus sebeplere savunmak hususunda bu sebepler Allah'a isyan içeren sebepler olmamalıdır. Sebepler de meşru sebepler olmalı. Bu güven ve itimadı devam ettirdiği sürece gerçek manada Rabbini tevekkül etmiş demektir. Allah'ın işlerinde kendisine kifayet etmesi yeterli olması tevekkül sahiplerine verdiği vaatlerle sevinmelidir. Yani bunlarla yetinmelidir. Allah Azze ve Celle'nin tevekkül edenlere verdiği vaatler onun için kâfi gelmeli. Dünyada ulaşabileceği her türlü rahatlıktan, nimetten daha üstün olmalıdır. Allah Teala'nın kendisine vaat ettiği şeydir. Kim Allah'tan korkar ve Allah'a tevekkül ederse Allah onu ona beklemediği yerlerden kapı açar ve ummadığı yerden rızıklandırır buyuruyor değil mi? işte Allah e, e, Allah'tan korkulması gereken bir yerde Allah'ın emrinin veya yasağının söz konusu olduğu bir yerde onu yerine getirmek için veya bir yasağından kaçınmak için rızık korkusu bize bir engel olmamalı Veya da başka bir korku buna engel olmamalı Allah azze ve celle bunu ayetinde garantilemiş. kim Allah'tan korkarsa onun işini Allah işlendiğini beyan ediyor. Yine başka bir ayette müminlere yardım etmek destek olmak Allah üzerinde bir haktır. Allah bunu kendisine hak olarak yazmıştır diyor müminlere. İmanın gereği olarak yaptığın şeylerde Allah sana yardım edecektir. Allah'tan başka bir varlığa yönlendirildiğinde ise Allah tevekkül edilip Allah'tan başka bir şeye güvenildiğinde ise insan şirke düşmüş olur. Aslında tevekkül eden, ondan başkasına bağlanan kimse Yardımsız bir şekilde tek başına kala kalır ve emelleri boşa çıkar. Mesela diyor ki, ben diyor sıkıştığım yerde Medet ya şeyhim derim, medet isterim, kurtulurum diyor. Yani tevekkül konusunda da şirk bu şekilde gönlümle gelebilir. Arap suresinin 99. ayetinde Allah'ın mekrinden emin mi oldular? Mekrinden, tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın mekrinden emin olamaz. Hicr'ın ayetinde de İbrahim dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? Bir önceki ayette bu ayet arasında, Allah'tan bir korku üzere bulunmak ve ümit üzere bulunmak. Korku ile ümiti dengelemek. Yani Allah Azze ve Celle'den e, ümit var olmamız, O'nun rahmetinden ümit etmemiz bizi O'nun mekrinden gafil hale getirmemelidir. E, bir şeyler yapıyorsun, hatta yanlış bir şeyler yapıyorsun da Allah sana hala nimetlerini vermeye devam ediyor. Ha, demek ki yanlış yolda değilim diye düşünmemelisin. Bu çünkü senin için bir tuzak olabilir. Hatta bu ayetin kapsamında şöyle de düşünebiliriz. İnsan bidat bir yolla zikir yapar. İlcesinde keşfinin açıldığını zanneder. Bir takım e, silüetler görür. E, keşif türünde. Hatta ilhamlar da gelir. Bunlara aldanır. Aha ben doğru bir yoldayım. Allah benim keşfimi açtı, kalbimi açtı artık diye de düşünebilir insan. E, Öyleleri vardır ki ilimsiz olarak bu yola koyulanlar e, mesela Allah'tan bir takım ilhamlar alır. Allah Teala o kulunu denemek için, e, hak üzere sebatını, tevhid üzere sebatını denemek için ilhamlar da verebilir kuluna. O esnada şeytanın da ilhamları olur. Çünkü peygamberlerden başka hiç kimse şeytanların müdahalesinden korunmuş değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile namazında geliyordu değil mi? Namazında saptırmak istiyordu. Namazından alıkoymak istedi diyor hadiste. Şimdi Böyle olduğuna göre e, keşfi keşf açılan bir insan düşünür. Bunlara şeytanlar geliyor diyor ki yarın şöyle bir şey olacak. Veya da falan canın kalbinden bu geçiyor diyor. Haber veriyor. Böyle gaybi bir unsur kendisine ilham edilen kimsenin o andaki imtihanı nedir? Tevhide yönelmesidir. Evet ilham edilse bile benim bunu söylememe bir ruhsat yok çünkü kaybı Allah'tan başka kimse bilmez demez. Onu sonlandırması lazım. Ama nefis ve heva insana galip gelirse ne olur? Hemen söyleyi verir. Çünkü e, insanlar gözünde bir takım şeyler dinleyecektir. Sen yarın şu kadar para kazanacaksın der. Veya da senin kalbinde şu geçti. Dün sen şöyle yaptın. Dün gece sen şöyle şöyle yaptın. Der. Hilü gösterir şeytan. Çünkü ben Huzeyfe'yi diyelim bana keşif olarak şeytan atıyor ki kalbime işte dün falanca günah işlemiş. Huzeyfe sen dün şu günah işlemişsin bak bana bildirildi. Sen bir daha bunu yapma. Bunun adı nedir? Görünüşte nehi mümkerdir değil mi? Arka plana kayıptan haber verme var. İşte tam başka kimse bilmez. Esası tevhidin bir gereklidir. Bu tevhidin gerekliliğiyle hareket etmediği için görünüşte güzel bir şey yapıyormuş gibi de olsa yanlışın ta kendisini yapıyordur. Şeytanın tuzağına düşmüştür o insan. İbn Abbas radiyallahu gelen rivayete göre o şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama büyük günahlar hakkında bir soru sordu o da Allah'a şirk koşmak, Allah'ın rahmetinden imit kesmek ve tuzağından emin olmak buyurdu. Dauhan'ten gelen ise şöyle demiştir. Abdurrezzak'ın rivayet ettiği bir hadis bu. En büyük günah Allah'a şirk koşmak, Allah'ın mekrinden emin olmak, rahmetinden ve merhametinden ümit kesmektir. Ee, i̇nsan kendisini bazen öyle günahkar hisseder ki günahlarını düşünür de Allah beni bağışlamaz diye düşünür. İşte bu da büyük günahlardan sayılıyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyeceksin. Yeter ki e, tevbe edesin. Çünkü e, Güneş batıdan doğunca kadar tevbe kapısı açıktır. Ya ne kadar ya da kulun eee boğazına, gırtlağına gelinceye kadar tevbesi geçerlidir. Kul zeman beettiği zaman onu hiç işlememiş gibi olur buyurur hadiste. Allah'ın kabul ne masar olursa. Şimdi e, hareket eden şeytanın buradaki tuzağı nedir? E, somut bir örnek verir. Der ki bir insan düşün der şeytan misal vermek için. İşte yolda gidiyor çamurlu bir yolda. Eteğini böyle sakına sakına üzerine sıçramasın diye. Öyle sakına sakına gidiyor. O esnada bir taşa basıyor ki ayağa kayır, pat düşüyor. Üstü başı her tarafı çamur oluyor. Ve ondan sonra kalkıyor diyor ki işte ben şimdiye kadar sakındım. Ama sakındığım bir işe yaramadı artık düştüm. Çamura bulandım battı balkıyan gider derler ya. Artık e, sakınmama da gerek yok der ve gider. İşte Allah'ın rahmetinden ümit kesmeni şeytan tarafından süslenen bir misali. Bak mantıklı bir delil getiriyor değil mi? Somut bir yol ki Allah Azze ve Celle'nin e, manevi, e, insanların maneviyatındaki tasarrufu böyle değildir. İnsan ömür boyu şirk işlese, kuyur üzere yaşasa, son anında bundan tövbe etse Allah'a yönelse Allah onun bütün kötülüklerini sıfıra indiriyor. Değil mi? Şeytanın bak bu ilim, bu hadisi bilmek bu ilmi bilmek şeytanın bu tuzağına düşmekten engelliyor. İşte şeytanın vesveselerine karşı her zaman en büyük silah ilimdir. İlimle hareket etmektir. İlim az amel, ilimsiz yapılan dağlar kadar amelden üstündür. Bunu böyle bilelim inşallah. Allah Allah'ın mekrinden emin mi oldular buyuruyordu A'raf Suresi 99. ayetinde burada kastedilen kulun Allah'tan korku ve ümit içerisinde olma gereğidir. Günahlarına bakıp Allah'ın adalet ve şiddetli ikabını cezalandırmasını düşündüğünde Rabbine karşı korku ve haşyet duyar. Korku hisseder. Genele ve özele bahsettiği fazlına, bağışlayıcılığına, lütfuna, affına baktığı zaman da arzu ve ümit duyar. İtaate muvaffak olursa, muvaffak kılınırsa taatinin kabul edilmesiyle tam bir nimete erişeceğini Rabbinden umar. Ecek kusurlardan dolayı da reddedilebileceğinden korkar. Yani e, kim güzelce bir abdest alıp sımarak, yalnız Allah'tan umarak, iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları affedilir diyor. Değil mi? Sinahkar bir insan bu hadisi duyuyor, bununla amel ediyor aha benim geçmiş günahlarım, affedildi ben bunu yaptım diyor. İşte Mekre düşmüş oluyor. Allah'ın Mekre'ne düşmüş olur bu. Niye? olduğu için mi He? Bundan emin olarak yaptık. Tabii çünkü emin olmazsa sebebi, yanlış olmaz sebep şu. Hadise güvenilmesinde bir sakınca yok. Tabii ki hadis buyurulduğu gibidir, öyledir. Ama kıldığın o iki rekat namaz, bakalım Allah tarafından kabul edildi mi onu bilmiyoruz değil mi? İşte bu yüzden Allah'ın Mekre'nden emin olmamak gerekiyor. Benim ee, geçmiş günahlara bağışlanır buyurulur değil mi? Bakalım Allah haccını kabul etti mi? Ümit ve korku o yüzden, o yüzden. tabii ümit ve korku bu yüzden olmaz gerekiyor. Alandırmasından <gülüyor> emin olmadığımız gibi rahmetinden de ümit kesmememiz gerektiği, imanın bunu gerektirdiği e, bu ayetlerden hadis-i şeriflerden anlaşılıyor. Ee, Allah'ın takdirine sabretmenin de imandan Olduğuna dair konumuz var. Onu da Rabbim nasip ederse haftaya İbrahim aleyhisselamın konusunda kalmıştık. İbrahim aleyhisselamın kavmi onu öldürmekten ve davet ettiği fikirlerinden geri çevirmekten aciz kaldıklarını tamamen anlamışlardı artık. Onların alevli ateşleri İbrahim Aleyhisselam'ın tırnaklarından bir tanesine dahi dokunmaktan veya elbisesinden en küçük bir parçasını bile yapmaktan yakmaktan aciz kaldıktan sonra tağutları nemrut şaşırıp kalmış ne yapacağını bilemiyordu. İbrahim Aleyhisselam da iyice anladı ki şirkin kökleri onların kalplerinde ve akıllarında gerçekten tam kök salmıştı. Başına kuzkoca bir kavim. Batıl o kadar karanlık. Buna rağmen iman eden insan. Kadın Mesela o kavim içerisinde, geçen hafta söyledik bunu e, okuduk. İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı dönemde esnada hasta bir kadın şöyle diyordu. Ya Rabbi eğer bana şifa verirsen İbrahim'in ateşi için senin rızan için Odun toplayacağım diyor. Böyle adakta bulunuyordu. Etmeyin ki putlara tapanlar Allah'ı inkar eden kimseler. Putlara Allah'a kendilerini yakınlaştırması niyetiyle tapıyordu o insanlar. Sümer Suresinin 3. <gülüyor> ayetinde de beyan edildiği gibi. E, ne buruluyordu? Bizi Bu putlar, bu putlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler diyor. Ve şimdi de yapılıyor. Şimdi de aynı şekilde. Dünler, dünler, mesela dünler, diyor ki o kadın durumunda olan değil mi hocam? Tabi mesela diyor ki mesela anlatıyorsun tevhidin esası nedir? Allah'tan başka hiç kimseden manevi yardım istenmeyeceğidir. Dua bir ibadettir ve dua yalnızca Allah'a yapılır. Çünkü ibadet yalnızca Allah'a aittir. Mesela Fatiha Suresi'nin 5. ayeti gayet açık. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. ''Ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz, medet umarız.'' Yalnızca Allah'tan medet ummak, yalnızca Allah'tan yardım istemek aslında yalnızca Allah'a kulluk etmeye dahil bir şey. Ama Allah Azze ve Celle kullarının daha iyi anlaması için ayrı zikrediyor bunu. ''Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.'' Allah'tan yardım istemek de kulluğa dahil. Niye ayrı zikrediyor? İyi anlaşılması için zikrediyor. sonra cüzününü de zikrediyor. Şimdi bu kadar açık olmasına rağmen Allah'tan başkasından medet isteniyor. Mesela şefaat ya Allah deniliyor. Şefaati inkar ettiğimizden değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat edeceği haktır. Mütevatir hadislerle sabittir. Bir, bir kısım ayetlerde e, bazı kulların şefaat edeceği ayetlerle sabittir. Ama Allah'tan başkasından şefaat istenmesi yasaklanmıştır. Tabi. Ayette de hadisle de, de. Mesela Cin Suresinin 18. ayetinde Allah'tan başka, e, Allah ile beraber başka kimseye yalvarmayın buyurulur. E Beraber bir başkasına yalvarmayın buyrulur. Biz bırakın Allah ile beraber yalvarmayı. Allah'ı da e, zikretmeden direkt Allah Resulü'nden istiyoruz. Veyahut da e, Kadir Geylan Hazretlerinden istiyoruz. Medet-i Kadir deniliyor mesela. Veyahut da e, Birisinin yaptığı gibi medet ya Hamza diyor. eviydi tamamen yok eden şeyler. Mekke müşrikleri de bunu yapıyordu. Bu Mekke müşrikleri e, namaz kıla zekat veren, haccı yapan kimsedir. Allah'ın varlığını kabul eden, kainatta yegane mutasarrif olduğunu kabul eden. Ama diyorlardı ki, e, Müslüm'ün 1185. hadisinde. 100. Bak, 100. mesela telbiye getirirlerken. E, "Bek Allahümme lebbeyk" derken e, "Buyur ey Allah'ım, buyur. Lebbeyk'e şerikelik. Senin ortağın yoktur." diyorlardı. Buraya kadar bir sakınca yoktu. Bundan sonrasında şunu da eklerlerdi. "Ancak bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkileri yine sana aittir." diyorlardı. Bak. Allah'a inkar yok. Bizim diyor, e, işte senin için ortaklarımız var. O zaten onun yetkileri de sana ait." diyorlardı bilerin inanışları arasında bir fark var mı? Ezat diyorsun ki eee şirktir. Allah'tan başkasından ma, e, manevi yardım isteği şirktir dediğin zaman diyor ki ya işte bu zatlar e, Allah'ın yakın kullarıdır. Onlarda da onlardan da isterken amacımız zaten Allah'tan istemek evet. diyorlar. Farklı bir şey değil diyorlar. İşte Mekke müşrikleri de böyle diyordu zaten. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bunun için gönderilmişti. Namaz kılan insanlar da onlar. Zekat veren, İslam'ın emirlerini yapan kimse vardı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları üzerindeydiler. Dinden habersiz bir topluluk değildi. Allah'ı inkar eden bir topluluk değildi onlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği tebliğ onları şu yüzden rahatsız ediyordu bir takım cahilleri. İşte atalarımızın dinini bu bozuyor. Bu sapık, bizi dinimizden saptırıyor diyorlardı. Demek ki işte sapık, saptırıcı ismini almakla e artıktır. Allah'ın Resulü bile, alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın Resulü bile bu şekilde damgalanmış. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın da ateşe atıldığı sırada kadınlardan birisi böyle diyordu. E, ya Rabbi, eğer bana şifa verirsen, İbrahim'in ateşi için ben de odun taşıyacağım diyordu. Yani Allah rızası için yapacaktı bu ya bunu. Böyle adakta bulunuyordu. da gerek eee Nemrut denilen Tagut'un İbrahim Aleyhisselam'ı yola getiremeyeceğini anlaması. İbrahim da kavmini yola getiremeyeceğini anlaması üzerine İbrahim Aleyhisselam hizmet karar almıştı. Onlara kesinlikle birçok düşündürücü deliller getirilmişti. Mesela o insanlar geçen haftaki üzere, bilen insanlardı ama düşünmeyen insanlardı. İbrahim Aleyhisselam onları düşündürdü. Taşların bir fayda veya zarar sağlamaya güçleri olmadığını o insanlar biliyorlardı. İbrahim Aleyhisselam onların bildiği bu gerçeği düşündürmek istedi, hatırlattı. Onlar başları önlerine eğildi diyor değil mi ayette? Gerçeği anladılar. Başları önüne eğildi ama e, söküp atamadılar bir tarafa. İbrahim aleyhisselama bu kıteşte yakmak suretiyle dokundurmak istediler. Akıllarının hayrete düştükleri mucizeleri görmüşlerdi. Fakat bütün bunlar onların batılda ısrar etmelerini ve haklan yüz çevirmelerini arttırdı. Başka bir işe yaramadı. İbrahim Aleyhisselam'ın nasihat ve öğütleri onları Hakk'a döndürmedi. Çünkü kalpleri hidayet eden ancak Allah'tır. Bugün biz deriz ki işte falanca zat öyle mübarektir ki bir yerde bir sohbet etse en az 10 kişi 20 kişi hidayete gelir. Getiren o da bu onun faziletiymiş gibi. O insanlar sadece bir vesiledir. İbrahim Aleyhisselam da sadece bir vesiledir. Tebliğdir görevi. Peygamberlerin görevi tebliğdir. Hidayet etmek Allah'ın işidir. Benim şeyhim şöyle bir nazar etse imana gelir ve da falanca mertebeleri aşar derler. Öyle bir nazar Peygamber Efendimiz'de niye yoktu? Niye çok sevdiği amcası Ebu Talib'i hidayete erdiremedi? Bunlar şeyler gerçekten. Bitki bitirmeye nebatsız, kurak su tutmayan bir yerde kalma toprak kalmasında bir fayda kalmamıştı artık. Yani kavminden bir şey umut etmişti, o kavmin hidayete gelmesini umut etmişti. Bütün ümitleri suya düşünce, artık o kurak yerde durmasının bir anlamı kalmamıştı. Allah'ın azabının acele kendilerine gelmesini isteyen. Allah'ın rasullerine ve peygamberlerine tenezzül etmeyen bir kavmin arasında durmasının artık hiçbir faydası yoktur. İbrahim Aleyhisselam ve kendisiyle beraber olanların hakkında Allah Azze ve Celle mübarek ayetlerinde şöyle buyuruyor. Enbiya suresinin 70 ila 74. ayetlerinde. Onlar İbrahim'e tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha fazla zarara uğrayanlardan kıldık. Onu ve Lut'u kurtardık. Onları içinde alemlere bereketler verdiğimiz yere ulaştırdık. Ona, İbrahim'e, İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan eyledik. İkisini de salihlerden kıldık. Onları emrimizle hakka götürecek imamlar, önderler kıldık. Kendilerine hayır işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet eden kimselerdi. Yani namaz, zekat önceki dinlerde de vardı. Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi. Bütün dinlerde. bütün dinlerde. Yani namazsız bir din olmamış. Hı. Namazsız bir din olmamış. Hristiyanlık Allah... dininde de dinlerde Tabi bütün dinlerde. Tabii, bütün dinlerde. Suresinin 26. ayetinde bunun üzerine Lut ona yani İbrahim'e iman etti. İbrahim dedi ki ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O azizdir, hakimdir tevekkül konusuyla aslında bu yakından alakalı bu meseleler. Gerek İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması kıssasında okuduklarımızla gerekse şurada okuduklarımızla. Çünkü hicret önemli bir hadisedir. Yani hicret demek, yerini yurdunu terk edip başka bir yere yurda yerleşmek demektir. Bilmediğin, tanımadığın, ne olacağını bilmediğin, başına ne geleceğini bilmediğin bir yere göçmendir. Kendi vatanını terk etmendir. İşte İbrahim Aleyhisselam nasıl ki e, Rabbine dayanarak, Rabbine tevekkül ederek ateşe atılırken hiç geri adım atmadıysa, hicret etmesi gerektiğinde de hiçbir korku, hiçbir endişe Allah için yapması gereken bir işte onu alıkoymamıştı. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, "Kami onun için bir bina yapın ve onu ateşe atın dediler. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz onları alçak ve zelil kıldık. İbrahim, ben Rabbime onun emrettiği yere gidiyorum. O bana yol gösterir dedi. Safa suresinin 97 99 ayetleri. İbrahim aleyhisselamı ateşte yakarak ona tuzak kurmak isteyenler ne oldu? Rezil ve zelil kimseler oldu. Ama mantıken şöyle dünyanın düzenine baktığın zaman ne olması gerekirdi? İşte o diktatörlerin, o tağutların işte dediğini yapan, bugün Amerika'yı kıyaslayın mesela. İşte Amerika'nın dediğinden başka bir şey olmuyor, haşa. Böyle bir inanış var değil mi insanların şeyinde? İşte koskoca, tam koskoca Amerika sen buna nasıl kafa tutarsın? İşte Allah için, Allah'a tevekkül ederek yapılan işlerde bu koskoca kavmi rezil eden Allah, İbrahim Aleyhisselam'ı aziz eden Allah işte Allah'a tevekkül etmenin gerektirdiği esaslardan birisi de budur. Allah'a bu şekilde, Allah'ın kudretine bu şekilde tevekkül etmek, iman etmek. İbrahim aleyhisselam'ı Babil toprakları, kuraklık olduktan ve umumi bir kıtlıktan sonra Babil'i terk ettiğini iddia edenlerin sözlerini böylece boş ve hava, heva olduğu ortaya çıkıyor. Babası Azerin'de İbrahim Aleyhisselam'la beraber da gerçekten en ufak bir şey değiştirmez. Mümkündür ki çok yaşlanmış, pirifani olmuştur, kendisini bakacak, hima edecek kimsesi yoktur ve atalarının inançlarında ısrar etmekle birlikte oğluyla beraber olmaya muhtaç olabilir. Yine İbrahim aleyhisselam Allah yolunda onun emriyle hicret ettiği zaman Babil arazisinin kuraklık ve kıtlık kaplamış olması da gerçeği hiçbir şekilde değiştirmez. Halil aleyhisselam da kendinden önce Nuh'un ve kendinden sonra Muhammed Aleyhisselam'ın vesselamın hicret ettiği gibi hicret etti. Buhari'nin Ayşe validemizden radıyallahu anh'a rivayetle tahric ettiği sahih bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a şöyle demişti. Bu Allah'ın Musa aleyhisselatü üzerine indirdiği namus yani Cebrail'dir. Ah keşke senin davet günlerinde genç olsaydım. Kavmin seni çıkaracakları zaman keşke hayatta olsaydım. Bunun üzerine Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki onlar beni çıkaracaklar mı ki? O da evet çünkü senin gibi bir şey getirmiş, vahiy tebliğ etmiş hiçbir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramaz. Eğer senin davet günlerine yetişirsem sana son derece yardım ederim diyordu. Vatanından ve çocukluk arkadaşlarından ayrıldı ve kendisine en yakın olan ehlinden ve akrabalarından da ayrıldı, uzaklaştı, hicret etti. Diniyle birlikte Allah'ın geniş arzında hicret etti ve Kendisiyle birlikte Müslüman olarak hanımı sari ve kardeşinin oğlundan başka kimse yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Sadece. Dahil Lut ve sari. Müslümanların cemaati işte bunlardı. Çünkü başka yok o an için. Müslümanların cemaati bu üçüydü. Yeryüzünde Allah'ı zikreden yoktu, Allah'ı birleyen yoktu. ...çokluğa güvene ve eğitimin fonksiyonunu ihmal edenler için bir ibret vardır. Ve kafile yolculuk asasını Harran'da bıraktı. Harran, Şam beldelerinin ovalarından birisidir. Bölge ahalisi isimleri ve sıfatlar yüce olan cenab başka yıldızlara taparlardı. İbrahim aleyhisselam onları Allah'ın tevhidine ve ona hiçbir şey şirk koşmamaya çağırdı. Fakat onun bu davetine icabet etmediler. İbrahim Aleyhisselam Cenabı Hakk'ın dilediği kadar Harran'da kaldıktan sonra oradan Teğmen topraklarına göç etti. Yani Beytul Mukaddes ve civarındaki topraklara gitti. Daha sonra Teğmen'den Mısır'a göç etti. Urfa mı dedim? Yani bugün Balıklı Göl dedikleri yerle Urfa'yla İbrahim Aleyhisselam'ın hiçbir alakası yok. İbrahim Aleyhisselam ateş atıldığı yerden bak hicret ediyor. Harran'a geliyor. Harran'dan tekrar Teğmen'e gidiyor. Yani bugünkü Urfa'yla hiç alakası Oradaki yok. Harran değil mi? Yani harran harran da hmm, ateşi atıldıktan sonra hicret ediyor İbrahim Aleyhisselam. Harran. Ateşten çıktıktan sonra? Tabii. Allah ateşi serin ve selamet kılıyor İbrahim Aleyhisselam'a ve kavmi de görüyor hiçbir şey yapamayacaklarını. Yine de inanmıyor. Makdis evet. civarında bugünkü Kudüs İsrail, Filistin toprakları civarına. O tarafa haranda bir müddet kaldıktan sonra tekrar bu tarafa geliyor. Ee, Mısır'a göç ediyor. Sare'nin Melik'le olan kıssası Mısır'da cereyan ediyor. Şimdi Buhari'nin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den e, rivayet etti hadisinde İbrahim aleyhisselamın üç yalanından bahsediyor. Daha önce e, bundan bahsetmiştik biz. Kısa İbrahim Aleyhisselam'ın başına sürekli olarak gelen çilelerden sadece bir tanesiydi. Bu üç yalandan birisi. İnsanların en şiddetli belaya uğrayanları peygamberler olmuş. Peygamberlerin en çok belaya uğrayanları da peygamberlerin ulul azm olanlarıdır. Yani ulul azm peygamberlikten çıkarılmayan, yeni bir dinle gönderilen. Evet peygamberler. Bir davetçi için hanımının kendisinden alınıp da tağut tarafından sarayına sokulmasından daha büyük bir bela düşünülebilir mi? Sonra İbrahim aleyhisselam uyurken Sare de tek başına bir odadadır. Onun cezasını versin zalim melik de onun ırzına tecavüz etmeye kalkıyor ve şerefini zedelemeye uğraşıyor. Sare ise kendi nefsini müdafaa edecek hiçbir kuvvete sahip değil. Kocası Halilü'l-Rahman da Cenab-ı Hakk'ın himayesine sığınmış, namaz kılıp hanımını Firavun ve hilesine muhafaza etmesi ve geri döndürmesi için Rabbine dua ediyordu. Yani öyle bir yerde ki oranın kralı hanımına el koymuş. Yapacak hiçbir şey yok. Sadece Allah'a yöneliyor. Fakat kudreti yüce olan Allah, İbrahim aleyhisselam ateşten muhafaza eden Allah... İbrahim Aleyhisselam'ı utanç aybundan da koruyor ve Sare'yi şerefli ve izzetli olarak kendisine iade ediyordu. Yani hatırlarsınız elini uzatıyor kral, eli kuruyor. İşte benim için bağışlanma dile, ben bir daha yapmayacağım diyor. O da bağışlanma diliyor, eli eski haline dönüyor, tekrar deniyor, yine eli kuruyor. Bu şekilde geçiyordu size hatırlarsanız. Daha sonra ona bir şey yapamayacağını anlayınca, iade ediyordu. evet İbrahim Aleyhisselam Mısır'da Allah'ın dilediği kadar ikamet etti. Sonra oradan Teğmen'e geri döndü. Beraberinde ise pek çok hayvan, mal ve küle vardı. Bakın hicret ediyor dem yani Bu üç kişi beraberinde pek çok hayvan ile, mal ile dönüyor. Halbuki şeytan hayırlı amelleri de neyle korkutuyordu? Rızık korkusuyla görünürde İbrahim Aleyhisselam'ın zengin olmasını gerektiren bir sebep var mıydı? Her şeyi terk edip gidiyoruz. Ama hücreti var ortada. Senin tarafında yer almışsa sen Allah'ın tarafında yer alabilmişse korkacak neyin var ki? Da yok, Mısır Sare'den gördüğü olağanüstü hallerden sonra hizmetine verdiği kıpti olan de onlarla birlikteydi. Lut, İbrahim Aleyhisselam'ın emriyle Teğmen'den ayrılıp El-Gûr'a gitti. Geniş ve verimli arazi saylamayacak kadar çok hayvanlar, mallar ve kölelerden sadece Hallül Rahman'a kaldı. Cenab-ı Hak ona salih zürriyet ihsan etti. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Allah'ın gönderdiği her peygamber onun zürriyetindendir. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerden herhangi bir peygambere indirdiği her kitap İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelen birine inmiştir. Cenab-ı Hakk'ın İbrahim Aleyhisselam'a ihsan ettiği nimetler bizlere Müslümanlara Habeşistan'a hicretlerini ve Necaşi'nin yanında karşılaştıkları ikramı, hürriyeti, eminliği ve muhacir sahibi Abdullah bin Elharis bin Kays'ın Mekke'de ikamet etmekte olan kardeşlerini çağırmak için yazıp gönderdiği mektuptaki şu sözleri hatırlatıyor. ''Ey atlı çok çabuk benden ulaştır dini ve Allah'a kavuşmayı umanlara.'' Allah'ın kullarından her biri baskı altındadır. Mekke'nin göbeğinde ezilmiştir, fitnelere düşürülmüştür. Biz Allah'ın beldelerini çok geniş olarak bulduk. Zilletten, horlanmaktan ve rezillikten kurtulduk. Öyleyse zelil bir hayat üzere ikamet etmeyin. Hakir bir ölüm ve emniyetsiz bir ayıp üzere oturmayın. Madem insan ölecek, bir sefer ölecek. Yani imtihan için yaratıldı bu dünyada bir sefer ölecek değil mi? Öyle ölümler vardır ki kendisinin ölümüyle beraber binlerce kimsenin iman etmesine sebep olur. Buru dünce ayetinde ashabı Uhdud'dan bahsedilir. Ashabu Uhdud'un kıssası Müslim'in sahihinde uzunca anlatılır. Orada bir delikanlıdan bahsedilir. Kısa, uzun uzun. Bugün, bugünlük belki bahsedemeyeceğiz ama ileride inşallah onu da detaylı inceleriz. Oradaki genç delikanlı her halükarda Rabbini tevhid etti. Ona dokundurmak istedikleri her zarardan Allah onu kurtardı. En sonunda kendisini nasıl öldüreceğini yine o genç krala söyledi. Sen beni bu şekilde öldüremezsin. Bütün insanları topla meydana bütün insanları topla meydana Oku al beni hedef tahtasına dik ve bu çocuğun Rabbinin adıyla diyerek oku çek ancak öyle öldürürsün dedi. Oku çekti çocuğun dediği gibi söylemedi ok isabet etmedi. Yine yamuk gitti isabet etmedi. En sonunda anladı başka türlü olmayacak. Bütün insanların duyacağı şekilde bu çocuğun Rabbinin adıyla diyerek oku bir çekti anının ortasında öldürdü onu şehit etti. Bütün insanlar Allah'a tekbir etmeye başladı. Biz bu çocuğun Rabbine iman ettik. O kadar insan o hadiseden sonra iman ettiler. Ömrü boyunca çağırdığı o tevhid hadisesinde belki o insanlara bir faydası dokunmadı ama canını feda etti. Kendi canıyla beraber binlerce insana hayat verdi. Kral buna hiddetlendi. Hendekler kazdırdı, ateşlerle doldurdu. Rabbine iman etmişse bu ateşlere atın dedi. İnsanlar imandan dönmedi. Dönmeyenler dönmedi ve bunlar ateşe atıldı. Ateşe atılmak istenenler arasında bir kadın vardı. Kocasında, kucağında kundakta bir yavru. Ne? Bir anlık yavrusunu düşünerek geri adım atıyordu. Çocuk dilleniyor. Ey anacığım. Alemlerin Rabbine tevekkül et. Benim yüzümden sakın geri adım atma. Mucizeyi görünce o da kendine artık sakınmıyordu. E, kimi ölümler şereflidir. Zillet ile yaşamaktan binlerce kat daha şereflidir. Allah'a itaat üzere ölmek. Allah'a isyan üzere yaşamaktan, zillet üzere yaşamaktan binlerce kat daha şereflidir. Allah'a evet. itaat üzere ölmek. Allah üzerine öldürdüklerinden neylesin. Evet. Amin. İsham'ın siyerinde, siretinde bahsettiği bu beyitler, az önce okuduğumuz bu beyitler. Manalarını, bunlar manalarını anlamaya ve İbrahim Aleyhisselam'ın hicretinde, vatanından ve ailesinden ayrılmasında örnek edinmeye Bugünkü garip davetçiler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini Allah. yüklenmiş. Birer kor parçası gibi bunu tutan dini gidecek. Tutsa kendini feda edecek. Gitmesindense biz bunu tutarız, avuçlarız, kendimizi feda ederiz diyebilen bu gariplerin davetinde gerçekten e, onların ibret alması gereken pek çok şeyler var burada. Çünkü kalbi mal sevgisiyle, dünya sevgisiyle dolan ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine ishan ettiği hayvanlara insanlar masivaya meylettikçe, masivaya bel bağladıkça, Allah'tan başka şeylere tevekkül ettikçe Rabbinin dediği vazifeleri yapmaktan Allah Azze ve Celle'nin şeytan tuzağı zayıftır diye beyan ettiği örümcek ağır gibi zayıf tuzaklar. Nisa Suresinin 100. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah yolunda hicret edenler arzda, yeryüzünde sığınacak birçok yerler ve gençlik bulurlar. Bunu beyan eden Allah Azze ve Celle. Alhacir olarak evinden çıkan ve sonra kendisine ölüm erişen kimsenin mükafatı Allah'a aittir. Helak mı olmaktan korkuyorsun? Mükafatın Allah'a ait. Ve merhametlidir. Nemrut ve müşrik kavmine gelince kudreti yüce olan Allah onları helak etti. İster İbni Kesir'in Zeyd bin Eslem'den rivayet ettiğine göre sivrisineklerin onların etlerini ve kanlarını yeyip kemiklerini geriye bırakmak suretiyle onları Cenabı Hakk'ın helak etmiş olması rivayetinde olduğu gibi. ister böyle bir şey olsun. isterse başka bir yolla helak etse fark etmez. Ama helak oldular onlar. Asıl olan onları helak etmesi ve öğüt alanlar için bir ibret kılmış olmasıdır. Bir nesil veya onlardan geriye kalan hiç kimse bilmiyoruz deniliyor. Onlar hakkında bütün bildiğimiz şey onların şeytanın hizbinde şeytanın fırkasından büyük bir topluluk olduğu ve sapıklığın önderleri olduklarıdır. Yine şer ve dalaletin kötülük ve sapıklıkların en bariz topluluğu olduklarıdır. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakacak kadar şerli bir topluluk. Allah bizi onlardan öylelerinden, misallerinden korusun. Asrımızın tağutları da yani Allah'a Kulluktan engelleyen şeyler tağguttur. İster, i̇ster cinlerden olsun alıkoyan şey tağguttur. Asrımızın tağgutları zulüm bakımında İbrahim aleyhisselamın tağgutlarından da daha ileri konumdalar. Tağgutlar İbrahim aleyhisselamı aleni olarak yargılamışlardı. Hiçbir zorlama olmaksızın dilediğini söylemeye de müsaade etmişlerdi İbrahim aleyhisselama. İbrahim Aleyhisselam e, onları düşündüren şeyler söylemişti. Tebliğini yapmıştı yani. Ve o insanlar bundan et boyunlar böyle eyle kalmıştı hakkı karşısında. Diyecek bir şey bulamamışlardı artık. Öldürülmedi hakkı açıkladığı için. Hatta tehdit, işkence ve korkutmalardan sonra sözleri banda alınıp daha sonra yönetimin menfaatine hizmet edecek şekilde bile yayınlanmadı. Buluyor. Kuşmaların bile kayıt altına alınıyor. Suç unsuru olarak mahkemeleri arz ediliyor. Halk yaşlısıyla, kadınıyla, genciyle ve çocuğuyla mahkemeyi seyrediyorlardı. Herkes. Putları kıranın sözlerini dinliyorlardı. Yönetimin İbrahim Aleyhisselam'a verdiği cevapları da doğrudan doğruya heva üzere. Tıpkı dedikleri gibi herhangi bir tahrif ve telfik olmadan görüp dinliyorlardı. Çarkıtmaya gidilmeden <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam net konuşabiliyordu. O da mahkemede görüşlerini ve inandığı şeyleri arz etmeye fırsat bulmuştu böylelikle. Görünüşte şer olan o mahkeme kendisi için tebliğini o kadar topluluğu bir araya toplayamayacağı haldeyken o şer mahkemesi kendisi için bir fırsat olmuştu. Tağutların kendisine yapacakları şeye hiç önem vermedi ya da asla aldırış etmedi. İbrahim Aleyhisselam onların yalancı olduklarını, akıllarının bozuk olduğunu söyledi ve ilahlarıyla, Rab edindikleri şeylerle alay etti. Haydnus susturamadılar bile, susturmadılar. Öyle ya, nefsinin müdafasında haddini açtı. Olay diyoruz ki, İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin tağutları, pislik ve çekememezlik bakımından çağımızın tagutlarını Allah'a davet edenlerin üzerine yapılan pislik ve hasetlerinden daha az idiler. Şimdikiler daha şerli. Hepsinin hedefleri ve gayeleri bir olmasına rağmen kendilerinden öncekilerin müsaade ettiği hürriyetin bir parçasına dahi müsaade etmiyorlar. Müşrik atalarının, zalim tagut atalarının müsaade ettiklerine şimdi müsaade etmiyorlar. Örneğin bir İslam davetçisi seyir tevhide haykırmıştır. Her ne kadar itikadında bir takım bozukluklar olsa bile İslam'ı geç tanımış olmasına bir takım hakikatleri bilmemesine verirsek onu Mısır'da tutuklanıyor. Düşmanları ondan istedikleri her şeyi kendi yayın organlarına anlatmasını söylüyorlar. Onun suçlu bir terörist veya emperyalistlerin uşağı olduğunu iddia ediyorlar. Yani e, burada belki Seyyid Kutub'un ismi geçiyor ama pek çok İslam davetçisine, pek çok Müslümana bunlar yapılıyor. Daha birçok batıl, uydurma ve yalan iddialara varıncaya kadar onu suçluyorlar, itham ediyorlar. Kendi nefsini müdafaa için bile ona izin vermiyorlar. Üzerine açıklayan bir bildiri yayınlamasına da izin vermediler. Yani İslam'ı tebliğ etmek, e, burada da aynı, yasak. Yani İslam'ı tebliğ edersin de, devletin istediği kadar tebliğ edebilirsin. Devlet Diyanet'i kurmuş, açıklarsa İslam'ı diyanet açıklar. Sen kim oluyorsun der sana. Devletin istediği ölçüde açıklayabilir. Hatta biraz daha geriye vardıysa Amerika'nın müsaade ettiği kadarıyla anlatabilir dini. Daha fazlasını anlatamaz. Daha fazlasını anlatanlara televizyonlarda falan da müsaade vermezler. ha. Konuşturmazlar onları. Öyle şeyler oluyordu ki, mesela dini saptırmak için Yaşar Nuri Öztürk gibiler çıkarılıyordu meydana. Onun karşısına böyle alim kimseler çıkıyordu. Çıkmıyor değil, zamanında çıktı. Bunlar tağutun desteğinde olduğu için rejime istediği gibi söylüyordu Yaşar Nuri'yi dikkatimizi çekmiştir. Şey Ve o adam tutuklanmıyordu. Gözaltına alınmıyordu. Ama onun karşısındaki tahrik edilen kimse Hakk'a dair en ufak bir şey söylese derhal gözaltı ediliyordu. Bu da Zannediyor ki bak Yaşar Nuri kahramanca konuşuyor. Rejimin pisliklerini söylüyor. Karşısında işte hak zannettiğimiz kimseler şuna bak ne kadar pısırık. Öyle halbuki o pısırık zannettiğimiz kimseler e, oynanan oyunu fark ediyordu orada. idaresi, yani Seyit Kutub'un dönemindeki Abdünazir idaresi Mısır topraklarına girmelerine bile e, Seyit Kutub'u savunacak avukatların Mısır'a girmesine bile engel olmuştu. Mesela bir takım Müslüman avukatlar dedi ki, gönüllü olarak biz savunmak istiyoruz Seyyid Kutub'u. Onların e, Mısır'a girmesi engellenmişti o dönemde. Savunamazsın. Peki bu durumda gözaltının gizliliklerinden haberdar olmak veya itham olmanla hapishanesinde görüşmek nasıl mümkün olur? Yani öyle şeyler var ki mesela geçenlerde Hilal TV'de Akit Gazetesi'nin yöneticilerinden Mustafa oldu herhalde Mustafa Karahasanoğlu değil mi onun ismi? O anlatıyor Hasan Karakaya bu cinayetlerinden birisinin azmettiricisi olarak suçlanmak istiyor. Bir tane yalancı şahit ayarlıyorlar. Nuh Mete Yüksel falan işte DGM savcısı ya. Bir tane yalancı şahit ayarlıyorlar. Adama tarif ederken mesela adamlar sıraya dizilir ya. Sağdan üçüncü diyor mesela. Sağdan üçüncü buydu beni azmettiren diyeceksin diyorlar. Bunu öyle tarifliyorlar. O da adamın karşısında ters durduğu için kendi şeyine göre sağdan zannediyor. Bu taraftakinin sağına bakıyor. Bu diyor, bu diye gösterdiği polis. Kendilerinin piyon olarak diktiği polis. Haluk onun yanında kalıyor Hasan Karakaya. Böylelikle öyle kurtuluyor. Bakın oynanan oyunlara bak. Kendi adamlarını dikiyorlar. İşlerinden bir tane Müslüman dikiyorlar. Aa, beni bu azmettirdi demesi için. Allah demek onuyla onu öyle korumuş. <gülüyor> suçlamaları. Öylelikle e, fos çıkıyordu yani. Her ülkedeki değişik örnekleri tek tek zikretmeye gerek yok. Burada bir takım örnekler verilmiş. işte Suriye'de, Irak'tan de, e, değişik örnekler verilmiş. Onların tağutlarını bizim tağutlarımız gibi hüküm aittir. Aynı firavunun Ademlerin Rabbi benim demesi gibi e, müstekbirleştikleri e, bir vaka Allah'tan korkmazdı. İbrahim Aleyhisselam'ı okuyan bazı hep onun desteklenmiş başarılarına, Cenab-ı Hakk'ın ona sürekli yardım etmesine, bütün bela ve sıkıntılarında düşmanlarına karşı takındığı tavırlarına takılmaktadırlar. Yani onu Allah desteklemiş de öyle derler. İbrahim Aleyhisselam'ın gittiği yolun zorluklarını, kavminden uzaklaştığını, insanların ona karşı şiddetli düşmanlığı ve Cenab-ı Hakk'ın İbrahim Aleyhisselam'ı zaferle ikram etmeden önceki karşılaştığı zorlukları unutuyorlar ya da unutmuş gibi oluyorlar. Eğer yani öyleyse İbrahim Aleyhisselam da zorluklarla karşılaştı. Ve insanların zorluklarla, sıkıntılarla, belalarla, musibetlerle en çok karşılaşanlar dedik ya peygamberlerdir. Öyle olsaydı Allah onları hiç bunlara bulaştırmadan tereyağından zıl çeker gibi tebliğlerini iletmesini sağlardı. Maalesef desteklenmiş olması, işte o desteklenmiştir, biz desteklenmeyiz gibi bir kuruntuya kapılmamamız lazım bundan dolayı. Putları parça parça ederken asla kavminin ona ateş at ateşe atacağını, Cenab-ı Hakk'ın da onu ateşten kurtaracağını bilmiyordu İbrahim Aleyhisselam diye tağutların ondan intikam alacağıydı. Bir şekilde intikam alacak belli yani biliyordu. Belki de öldürülmesine başvuracaklardı. Buna rağmen Allah yolunda ölmek İbrahim Aleyhisselam'a çok hafif ve basit geldi. Tıpkı Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini hatırladığında tağutun gücü ve cezalandırması gözünde küçüldüğü gibi. O dünyanın aldatmacalarından ve isteklerinden yüz çevirdi. Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sivrisine kanadına denk olmadığına inandı. Öyle madem dünya bizim e, ebedilik yurdumuz değil, geçip gideceğimiz bir gölgelikten ibaret, ne diye bütün e, hesaplarımız dünya için, işte giderse dünyamız gider korkusuyla geri adım atıyoruz bir takım şeylerden. Kavmi onu tehdit ettikleri ve azap vaat ettiklerinde büyük bir kararlılık ve güçle onlara cevap veriyordu İbrahim Aleyhisselam. Cenabı onun Nisan üzerine, İbrahim Aleyhisselam'ın Nisan üzerine şöyle buyuruyor. Sizin şirk koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Halbuki siz elinizde delil ve bürhan olmadığı halde Allah'a şirk koşmaktan korkmuyorsunuz. Eden, emin olmaya daha haklı olan hangimizdir? Eğer biliyorsanız emin olmak, iman edip de imanlarına zulmü karıştırmayanlar içindir. Yani şirki karıştırmayanlar içindir. Hidayete erenler de onlardır. İman eden ve imana zulüm bulaştırmayanlardır. Şirk, Allah Hz. Nisa suresi 58. ayetinde, Allah bütün günahları affeder de şirki affetmez diyor değil mi? Yani bir insan günahkar olabilir. Yani her insan e, muhakkak günahkardır, hata edicidir. Hata edicilerin hayrıları tevbe edenlerdir. Fakat tevbe etmeden de Allah'a ulaşmış olabilir mümin kul günahlarıyla. Onun affolunması umulur. Allah buna bir açık kapı bırakıyor. Ama şirk koşmuşsa onu affetmem buyuruyor. İşte bizim o halde e, en önemli sakınmamız gereken şey şirk. Karıncanın adımından gizlidir buyuruyor ya, Efendimiz Aleyhisselatü Karıncanın adımından bile gizlidir buyurdu. Bu şirkten sakınmamız gerekiyor. O yüzden hayatımızda ayık, uyanık olmamız şirke karşı gafete düşmememiz gerekiyor. Sağır, duymaz ve zarar ve fayda vermeye güç yetiremez olduklarını bildiğim halde sizin putlarınızdan nasıl korkarım? Velilerimize dil uzatırsan seni çarparlar denirse fayda veya zarar vermeye gücü yeten kimse olmadığı halde ben sizin tağutlarınızdan nasıl korkarım de. İşte burada. Ordulara ve mallara sahip olduğu halde zayıf ve güçsüz olan tağutlarınızda ve önderlerinizden nasıl korkarım? Ordulara da sahip olsa, hakimiyete de sahip olsa, Allah'ın hakimiyeti yanında bir hükmü var mı? Yok. Yok geldiğinde bir an dahi ne ileri ne de geri bırakılmayacaklarını bildiğim halde onlardan nasıl korkarım? Onlar da benim gibi ölüyor. Öyleyse benden onların korkmaları daha doğru olur. Ben Allah'ın tarafındayım çünkü. Çünkü ve kudretli olan Allah'tan başkasına ibadet etmişlerdir. Allah'ın karşısına geçmişlerdir. Ve Cenab-ı Hakk'ın her şeydeki ayetlerini, delillerini gördükleri halde onun nimetlerini inkar etmişlerdir. Nankörlük etmişlerdir. Bunları Allah'tan başka bir takım şeylere izafe etmişlerdir. Falanca sıkıntıdan kurtuldum, falancanın ruhaniyeti beni kurtardı demişlerdir. Falanca boştan kurtuldum, falanca bana himmet etti demişlerdir. Allah'ın yardımı başkalarına izafe edilmiştir. Esasen sizin benden korkmanız daha doğrudur. Çünkü ölümün güçlü kolları sizi almakta ve cehennemin çılgın alevleri de sizleri beklemektedir. O vaat edilmiş günde mallarınız sizden hiçbir azabı geri çeviremeyecektir. Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz halde Rabbinize arzolunduğunuz gün hiçbir şeye sahip olmayacaksınız. Daha sonra İbrahim ile olan münazarasında özel bir durumdan Umumi genel olana geçiyor ve diyor ki Emin olmak iman edip de imanlarına zulmü karıştırmayanlar içindir Hidayete erenler de Onlardır ona boyun eğenler, onun kaza ve kaderi için kalpleri mutmain olanlar ve imanlarına şirk karıştırmayanlar var ya, işte emin olmak, güvence de olmak onlar içindir. İsterse zalimlerin hapishanelerinde tutuklu olsalar bile, çünkü onlar fitnelere karşı azabı, dünya hayatına karşı da acıları seçip tercih etmişlerdir. Allah'la karşılaşmaya aşık olmuşlar ve ona yakınlı dünyanın her türlü aldatmacalarına tercih etmişlerdir. Kafirlere gelince, onların hayatları tahammül edilmez bir cehennemdir. Çekilmez korkuları vardır onların. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Delilleri olmaksızın Allah'a şirk koşanları cezası olarak kafirlerin kalplerine korku salarız. Onların yurtları ateştir. Orası zalimlerin dönüp varacağı ne kötü bir yerdir. Ali İmran Suresi 151. Ayet Cenab-ı Hakk'ın müşrik tağutların kalplerine bıraktığı bu korkunun alametlerinden biri de onlardan her birinin sokakta normal insanlardan birisi gibi dolaşmayı ve yürümeyi temenni etmeleridir. Hatta basit bir insan gibi yürümeyi arzu etmeleridir. Fakat ayaklar üzerine yürümeye cesaret edemez, arabasından çıkarken beraberinde koruma görevlilerini görürsün bu tağutların. Sonra yine de emniyette olduğunu hissedemez. birakis her an engellenmesi mümkün olmayan sonunu, ölümünü bekler. İnsanlardan kendisinden en yakın olanlarından bile şüphelenir. Bunlar en özel sırdaş ve akrabası olsa da yine şüphe içindedir. Ve Rabb'i katında tamamen azap ve işkence olan yeni bir hayat başlayacaktır onun için. Müminlere gelince... Allah'a ibadet ederler, onun yolunda cihad ederler ve onlara her ne isabet etse hepsi de hayırdır ve saadettir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Tevbe suresinin 52. ayet. De ki siz iyilikten birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın size kendi katından veya bizim elimizle bir azap getireceğini bekliyoruz. Haydi siz bekleyin biz de sizinle birlikte bekleyenlerdeniz. Elbinalar, sahabelerin, tabilerin ve selef-i salihinin ileri gelenlerinin nefislerinde açık seçik ortada mevcuttu. Allah onların hepsinden razı olsun. Bakın, Fars ordularının komutanı Rüstem, Rabi bin Amir'e sordu ve dedi ki, sizi buraya hangi sebep getirdi? Niçin geldiniz? Rabi de dedi ki, Dilediğini kullara kulluktan, Allah'a kulluğa, dünyanın darlığından genişliğine ve dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine çıkartmamız için bizi Allah gönderdi. Bize dinini gönderdi ki, kullarını o dine çağıralım diye. Bunu kim kabul ederse biz de ondan bunu kabul eder ve geri döneriz. Kim de yüz çevirse sonuna kadar onunla savaşırız. Ta ki Allah'ın vaadine kavuşalım. Dediler ki, Allah'ın vaadi nedir ki? O yüz çevrene karşı savaşıp da ölene cennet sağ olarak kalanı da zaferdir. Allah rahmet etsin. Şeyhülislam ilim temin ediyor ki düşmanların bana ne yapabilir ki? Ben öyle iyiyim ki cennetim ve bahçem göğsümdedir, kalbimdedir. Nereye gitsem o benimle birliktedir. Benden ayrılmaz. Ben öyle biriyim ki benim hapisim halvet, yalnızlık Öldürülmem şehadet ve memleketim memleketimden çıkarılmam seyahattir. Asıl zindan kalbini Rabbinden hapsedendir. Asıl esir ise hevası kendisini esir edendir. Hevasına mahkum olandır. Asıl esir, asıl mahkum. Hapishaneye sokulduğunda kaleye geldi ve kalenin surları içindeyken sura baktı ve şu ayeti okudu. Derken aralarına tek kapısı bulunan bir sur yapılır ki İç tarafı rahmet, dış tarafında da azap vardır. Hadis suresinin 13. ayeti. İbni Kayyım diyor ki, Allah'ın ilmine yemin ederim ki, ben yaşantı bakımından ondan yani İbni Teymiye'den daha temizini asla görmedim. Onda geçim darlığı olduğu, nimet ve bolluk olmadığı halde, nimet ve bolluğun aksi durumu olduğu halde, onun hayatında hapis, tehdit ve korkutma olmasına rağmen, o bununla beraber yaşantı bakımından insanların en güzeliydi. Dinini en güzel yaşayanıydı. Gönül genişliği bakımından insanların en genişi ve kalbi durumda olanların en kuvvetlisiydi. Nefsi açıdan da insanların en mutlu olanıydı. Yüzünde nimetlerin kırıltıları parıldardı. Bizde korku şiddetlendiğinde, düşünceler kötüleştiğinde ve yeryüzü bize dar geldiğinde ona giderdik. Sadece onu görür ve sözünü dinlerdik. Arkasından bunların hepsi giderdi, kederlerimiz dağılırdı. Dünya giderdi. Sonuçta huzura, kuvvete, yakine ve mutmainliğe dönerdik. İşte bundan dolayı İbrahim aleyhisselam zafere ulaştı. Tıpkı peygamberlerin sonuncusu Efendimiz aleyhisselatü vesselamın sahabelerinin, tabinin ve onlardan sonra gelen asırların en hayrılarının zaferlere ulaştıkları gibi. Hapishanenin halvet. Allah ile halvet. Allah ile yalnız kalınacak halvet. Sürgününün, seyahat ve ölümünün de şehadet olduğuna inanan davetçi alimlerin yönlendirdiği bir ümmet asla yenilgiye uğramaz. İşte ümmet böyle davetçilere muhtaç. Dünyaya bel bağlayan insanlardan bir takım menfaatler umanlar değil. Dedik ya peygamberlerin varisleri kimlerdir? Peygamberlerin yaptığı gibi yapanlar. Onların davetini yüklenen, onların tebihini yüklenen ve ne diyordu o peygamberler? Benim ecrim, benim ücretim ancak alimlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ben sizden bir ücret talep etmiyorum. İnsanlardan bir ücret talep eden, insanlardan bir yardım toplayarak geçinen insanlar hakkı söylemekten çekinir hale gelinmekte çünkü. Nefsin böyle bir zaafı var. Bu zaafa düşmemelerini ikaz ed ediyor adeta Allah Azze Celle. Peygamberler böyle diyordu. Benim mecrim ancak Allah'a etti. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Sadece La ilahe illallah deyin bu yeter. La ilahe illallah tevhidi böyle e, zor bir tevhidi. Tebliğ idi. İnsanların kabul etmesi zor bir tebliğ. Bugün insanlar La ilahe illallah diyor. Keşke manasını anlayarak söyleseler de problem ortadan kalksa. Ümmetimiz bu örnek davetçi alimlerden mahrum oldu. Cenab-ı Hak bizim üzerimize düşmanlarımızı musallat etti de insanların en döküntüsü ve gariplerinden olmaya sürülme ve parçalanmalara düçar olduk. Ve Müslümanlar öyle bir hale geldi ki tıpkı selin önündeki çerçöp gibi oldular. Hiç kimse onlardan korkmuyor ve onlar için herhangi bir hesap dahi yapılmıyor. Gerçekten üzücü olanlardan birisi de onlardan birisi duysa ki yönetim onun hareketlerini kontrol ediyor. MIT beni takip ediyor. Hak aydınlık nedir? Onu tanımamız lazım. İşte o zaman bu aydınlıktakiler kimler? Bunun gölgesindekiler kimler? Karanlıktakiler kimler? O zaman meseleler açığa kavuşacak. Bir İlk maal edildiğinde Türkiye'de Ebmallah Hamdiyazır Efendiler Ömer Akif Ersoy herkisi de e, Türkçe'ye çevirmiş. Evet. Bunda her ikisi de en başta haşa kelimesi alamıyor. Bunun sebebi ne? Ben böyle bir duyum aldım. Haşa şimdi, diye. Şimdi e, İncil'i Türkçe'ye ne zaman tercim ettiler bileniniz var mı? Kanuni Sultan Süleyman zamanında İncil Türkçe'ye tercüme edilmiş. Ama Osmanlı zamanında yine bir saygı anlayışıdır. Niyet güzeldir ama e, yapılan amel Allah'ın isteğine uygun bir amel değil. Onlar şöyle düşünmüşler işte biz Kur'an-ı Kerim'i tercüme edersek Osmanlı döneminde hiç tercüme edilmemiş. İlk Cumhuriyet döneminde tercüme ediliyor Türkçe'ye Kur'an-ı Kerim. Bak Osmanlı halkı Kur'an-ı Kerim'le tanışmamış. Böyle böyle kep yalamış ilim ehli Arapça biliyordu sadece, fakat halkın dili Osmanlıcaydı, Türkçeydi, Öztürkçeydi hatta. Buna saygı sadece. Arapçasını okurlardı ama anlamından habersiz idiler genelde. Ve onlar bunu saygı için yapıyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır, Arapça indirilmiştir. Biz bunu tercüme edersek birebir anlamı değil sonuçta bunun. Öyle düşünmüşler ve tercüme etmemişler saygı anlayışı olarak. Fakat e, İncil tercüme tercüm edilmiştir Türkçe. Kur'an-ı Kerim'den önce Türk milleti maalesef İncil ile tanışmış. Yani Elmallı Hamdi Yazır, e, Mehmet Akif Ersoy gibi zatlarda bu saygı gereği herhalde haşa demiş olsa gerek. Yani bu Allah'ın kelamı değildir. Yani meal Allah'ın kelamı değildir. Olamaz. Hiçbir tercüme yani bütün diller için geçerlidir aslında. Birebir değildir yani. Ee, İngilizce bir veya Fransızca bir metin de olsa e, sen farklı tercüme edersin. Sen farklı tercüme edersin. E, farklılıklar olabilir. Ama Allah'ın kelamı sabit olarak kalır. Bir ayet vardır. E, diyelim bundan yüz sene önce tercüme edilse farklı anlaşılır. Fakat aynı ayet bu, bu sene tercüme edilse farklı anlaşılır. Bu Arapçasındaki mucizevi özelliktir. Mesela e, insanlar göğe yükseldikçe hava basıncı nedir bilmezden önce Kur'an-ı Kerim buna haber veriyor. Hava basıncı. Yüz sene önce keşfedilen bir şey bu. Ve 100 veya 150 sene önce tespit edilen bir şey bu allah Teala Enam suresinde kafirin durumunu anlatırken hak e, açıklandıktan sonra zannedersin ki onu göğe çıkarılmışçasına havasız, nefessiz kalır diyor. Ayette izah ediyor bak. Hava basıncı ne zaman icat edildi, tespit edildi? Yüz sene önce. Kur'an-ı Kerim bunu yıllarca öncesinden haber veriyor. Başka soru soru var mı kardeşler? Onu bizim açıklaması bize düşer. Kur'an-ı Kerim e, Kıyamet Suresinde Onu okumak için dilini hareket ettirme, Değişiyor depreştirme, mi? acele etme diyor. Onu okumak, okutmak bize düşer ve onun açıklaması da bize aittir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi allah Teala Kur'an'ın açıklaması bize düşer buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de her şey açıklanmış mıdır? <gülüyor> Namaz kılın diyor. Zekat verin diyor. Bunlar ne şartlarda? Mesela namazı kaç rekat kılacağı, hangi vakitlerde kılacağı e, net olarak açıklanmamıştır. Bunu neyle açıklamış? Vahye gayri metlu dediğimiz sünnet ile açıklamıştır. Sünnet de vahiydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hevayı hevesinden konuşmuyordu. Din hakkında ne bildirdiyse, din hakkında ne bildirdiyse, bunlar Allah'ın vahiyle olmuştur. Hatta İbni Amr radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hadislerini yazıyordu. Kavimden bazı insanlar dediler ki Allah Resulü aleyhissalatü sevinçli olduğu zaman oluyor, kızgın olduğu zaman oluyor. Sen her duyduğunu yazıyorsun diyor. Ve geliyor Allah Resulü'ne soruyor. Ey Allah'ın Resulü bana böyle böyle dediler diyor.